Sadece bize 10.000 sahabinin isimlerini verirler. Ilgili kardeşlerim var. Onun için biraz kitap isimlerine değinmek isterim. Mesela İbn Hacer'in El Isabesi, İbnül Esir'in Ustul Gabesi, İbn, İbn Abdilber'in El Istiabı, Zehbin'in Tecridi ve Siyaru Alamın Nübelası, İbn Sad'ın Tabakatı.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 Geriye kalan 5000 bin sahabiden 2 bin tanesinin hayatları kısmen anlatılır. Özellikle bize hadis rivayet eden bin iki sahabi ise daha detaylı bir biçimde bize anlatılır. Ama bizim bildiğimiz bir hakikat var ki son veda hacında ve Vesselam efendimizi Mina'da, Müzdelife'de, Meşaril Haram'da dinleyen sahabi sayısı yüz bini aşkındı.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 Medine'de Mescid-i Nebevi inşa edince Başlayan o büyük tebliğ ve davet çalışmalarında Altıncı yılda Hudeybiye anlaşmasından sonra İslam coğrafyasını genişledikten sonra Efendimiz'in vefatının arkasından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 Şurahbil İbn Hasene vahyin katibi değil miydi? Evet, hem de bir özelliği var. Şimdi o özelliğini söyleyeceğim. Vahi katipliğine ait. Şurahbil İbn Hasene Resulullah'ın yanında özel mektuplarını, vesikalarını yazan özel katiplerinden biri değil miydi? Evet. Şurahbil İbn Hasene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 Kılıç gördüğünüz zaman Onların elinde kılıç da başka bir değere Başka bir güzelliğe Başka bir ufka taşınıyor Allah aşkına O basit kelimeler Şurahbil İbni Hasene ile anılınca Nasıl bir güzellik ifade etti Anladınız mı? Şurahbil İbni Hasene ve kalem deseniz Şurahbil İbni Hasene ve gemi deseniz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 Kırk olmuştur, elli 50 olmuştur. Elli'den yukarıya değil. Daha ilk yıldan bahsediyoruz. Ve sayının elli olduğu günlerden bahsediyoruz. O günlerde Şurahbil İbni Hasen'e ve kanımı Leyla Binti Ebi Hasm'e gelip o pınarın içerisine dahil oluyorlar. iman şerbetini yudumuyorlar. O günden sonra Şurahbil içinde...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 Efendimizin özel katibi var. Vahi yazdırmadı onlara ama özel mektuplar yazdırdı, vesikalar yazdırdı, anlaşma metinleri yazdırdı. Toplam vahi katipleri de dahil katiplerinin sayısı 61 tanedir, 62 tanedir. Şurah bil İbni Hasene'nin özelliğine biliyor musunuz? Bu 61 62 ismin ilk ismi odur.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 Risaletin mesajlarının duyurumu adına gayret içerisindedir ve hiçbiri de dönme imkanı bulamamıştır. bin İbni Hasene de Hz. Ebu Bekir'in emriyle binecek atına çıkacak meydana ilk çıktığı savaş Yemame Savaşı'dır. Yalancı peygamber Müseylemetül Kezapla yapılan o savaşta arkadan İkrime İbni Ebi Cehil'e gönderilen takviye birliğin komutanı olarak gidecektir.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 Zarar ederek ayrılanlardan Olmayın diyor Said İbni Zeyd diyor ki bu sözler Konuşulunca tekbir sesleri yer mukun meydanında Ve mukun nasıl bir Neticeyle neticelendiğini biliyorsunuz Her savaşta Böyledir adını Andığım anmadım her cephede Şurahbil İbni Hasen'in Ortaya koyduğu Kamet budur Tarihler hicretin 18. Yılı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 için sana sonsuz hamdler olsun ve Hazreti Ömer dönüp Medine'ye geliyor İslam ordusu da dönüp Amvasa geliyor Amvasta olduğu günler Amr İbni As ile Şurahbil İbni Hasene arasında yine buna benzer bir tartışma var Amr İbni As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 Aynen şu Bil İbni Hasene gibi gemiye bindiniz gittiniz. Gittiğiniz yerde ölmek üzere gittiğiniz zaman orada hizmet edebilirsiniz. Şimdi siz ben yarın gideceğim bavullarımı bakmaya başlarsam eğer yapacağım bir şey yok. Ama siz buraya Allah tarafından sevk edilmiş gelmişseniz burada hizmet etmek zorundasınız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 Var olanlara şükret. Yok olanların arkasında durma. Hazreti Şurahbil çadırı hayat edinerek bizim dünyamıza bu mesajı da verir. Dördüncüsü eğer Allah sana Hazreti Şurahbil gibi kılıçlarla İslam ile insan arasındaki engelleri kaldırma görevi verirse dikkat buyurun bu vazifeyi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 bu vazifeyi Sahabe şuuru ile yerine getir ki elinde kılıç olsa bile üzerinde beşerin kanı olmadan dirilte bilesin. Evet göksümüzü gere gere söyleriz birilerinin yaptığı gibi birilerinin bizden duyduğu gibi bundan gocunmayız. Bizim elimizde kılıç vardı bir elimizde Kur'an vardı.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 Onunla komşu olmayı nasip etsin. İnşallah hepimizi Şurahbil İbni Hasene'nin sofrasında buluştursun Rabbimiz. Cennette beraber olalım. Konuşan o olsun. Aynen buradaki gibi ev sahibi bir o olsun. Misafir de biz olalım. O şereften inşallah nasipdar olalım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.